Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamda lillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya an la wahdahu la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه مرجلا كثيرا ونساء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 Fakin astakal hadisikalam Allah, ve khair hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sallam, ve şerl umur muhdesatı ha, ve kıl muhdeset bidâa, Geçen hafta ahiret gününe imandan başlayarak bunun önemi ve yine kıyamet saatini yüce Rabbimizden başka kimsenin bilmeyeceğini ve yine Nas'ta haber verildiği şekliyle kıyametin kıyamet gününün isimlerini 19 ismini burada zikrettik. Ve üç ölçekte kıyameti şekillendirdik. Küçük kıyamet yani kişinin kendi ölümü orta kıyamet yani bir neslin ölmesi, bir neslin yok olması yani bizden önceki neslin veya onların babalarının nasıl yok olduğu gibi aynı şekilde insanlar birbirlerine bu konuda halifedirler. Onların kıyameti bunlarla ilgili bütün kaynakları bütün delilleri de söyledik. Ve nihayet büyük kıyamet dediğimiz Kıyamet günü. Ve küçük kıyametler bahsinden başlarken demiştik ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın gönderilmesi. ve vesselam bunu kıyametten önce altı şeyi say demiş, birinin de kendisinin risaletle gönderilmesi diye zikretmişti. Yine aynı şekilde, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı da kıyamet alametlerinden Aleyhisselatü Vesselam zikretti. Altı şeyden biri olarak benim vefatım diye Aleyhisselatü Vesselam haber verdi. Bunları geçen hafta anlatmıştık. Bugün kıyamet alametlerinin bir üçüncüsü de ki bugüne işlediğimiz dersler yani bizim bu kıyamet alametleri ilki olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in gönderilmesi ve bugüne kadar olmuş olanlar üzerinde inşallah duruyoruz. Yani sırasıyla biliyorsunuz kıyamet alametleri bir kısmı olmuştur, geçmişte kalmıştır, bir kısmı hala devam etmektedir, bir kısmı da beklenmektedir. Dolayısıyla olup bitmiş olan hadiseleri saymaya devam ediyoruz. Mesela bu saydıklarımızdan ikisi Ali Seyyid ve Selam'in gönderilmesi ve Ali Seyyid ve vefatıydı. Yine bunlardan bir diğeri Kudüs'ün fethidir. Üçüncüsü Kudüs'ün fethi. İbn Malik radiyallahu ta'ala'dan gelen hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor odud sitten baina yada isa'a fethu beytul makdis fethu beytul makdis aleissetu's selam kıyametten önce altı şeyi say diye buyurduğu hadiste onlardan birini şu şekilde belirtti Kudüs'ün fethi Siyer alimleri siyer alimlerinin belirttiğine göre Kudüs'ün fethi Ömer radıyallahu anh zamanında hicri 16. yılda tamamlanmıştır. Ömer radıyallahu anh bizzat kendisi Kudüs'e gitmiş oranın halkıyla anlaşarak şehri fethetmiştir. Yahudi ve Hristiyanları oradan çıkarmıştır. Ayrıca orada Beytil Maktis'in kıble tarafında bir mescid yaptırmıştır. Hatta günümüzde de Ömer Mescidi olarak bilinir radıyallahu anh. Ama dikkat ederseniz mesela birçok resimde, görüntüde böyle sarı kubbesi olan, böyle sarı bir kubbe şeklindedir Ömer radıyallahu anh'ın mescidi. Mescidi Ömer diyorlar buna. Günümüzde birçok böyle takvim manzaralarında veya görüntülerinde bakıyorsunuz ki, ee, Mescid-i Ömer e, sanki Mescid-i Aksa'ymış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Allah-u Alem bu da Yahudilerin oynadığı oyunlardan birisi olsa gerek. Yani ümmetin dikkatini oraya verip e, Mescid-i Aksa'yla ilgili, Beyt-i ile ilgili e, yapmak istedikleri planlar, yapmak istedikleri hesaplar olduğunu düşünüyoruz. Hatta bununla ilgili İmam Ahmet Ubeyd bin Adem yoluyla şöyle rivayet ediyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh Ahbar'a ne tarafa doğru namaz kılmamı uygun görürsün dediğini işittim diyor Ubeyd bin Adem. Kab eğer bana sorarsan Sahra'yı arkana alarak kılarsan bütün Kudüs önünde olur deyince Ömer radıyallahu anh şu şekilde cevap verdi. Yahudiliği taklit ettin. Hayır. Ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın kıldığı tarafa doğru namaz kılarım dedi. Sonra Kabe tarafına döndü ve namazını kıldı. Sonra geldi ridasını yere serdi. Sonra da ridasını silkeledi. İnsanlar da insanları da öyle yaparak temizledi. Bu Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde geçiyor. Müsned'i tahkik eden Ahmet Şakir isnadın hasen olduğunu söylemiştir. Ve bundan sonra kıyamet alametlerinden dördüncüsü de Amvas'ta ortaya çıkan veba hastalığı yani taun dediğimiz veba hastalığı. Amvas'ta Filistin'de bir beldedir. Kudüs yolu üzerindeki Erremle'ye altı mil uzaklıktadır el mecmûl da bu şekilde tarif edilmiştir. Bununla ilgili az önce altı şeyi say dediğimiz Avf İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Resulü Aleyhisselatü Vesselam O dedi Sitten beyne yedeyi sa'ah Thümme Thümme Mûtenun Yekhuzû fîkûm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 i̇bn Hacer el el-Eskalani'nin Bari şerhinde 6. cilt 277. sayfada kayıtlıdır. i̇bn Hacer el-Eskalani bununla ilgili diyor ki, Bu alamet, Ömer radıyallahu anh zamanında Kudüs'ün fethinden sonra Anvas'ta görülmüştür, diye söylemektedir. Alimlerin çoğunluğunca meşhur olan görüşe göre,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 Seyyif da hatta yihim rabb el mali men yaqbaluhu minhu minhu sadaka ve yud'a ileyhi er la ara bili mealen aranızda mal çoğalmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve öyle ki mal sel gibi akacak hatta mal sahibini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 Öyle çoğalması, o şekilde çoğalması oluyor ki hiç sadaka kabul edecek kimse bulunamıyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmete yeryüzü hazinelerini vereceğini ve çıkaracağını, ümmetin mülkünün doğudan batıya kadar ulaşacağını haber vermesi. Nitekim Sevvan radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor.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 Yine Allah Resulü ve vesselam şöyle buyuruyor. Ve inni atitu mafatih hazainil ardi veya mafatih al-ard. vesselam buyuruyor ki muhakkak yeryüzü hazinelerinin veya yeryüzünün anahtarları bana verildi. Yine Ali İbni Hatem radıyallahu an şöyle diyor.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 o zaman bu yol kesenler nerede olacak ki bir kadın tek başına Kabe'ye kadar, Tahire'den Kabe'ye kadar nasıl yolculuk yapabilsin diye diyor içimden geçirdim. Resulullah Aleyhisselam Vesselam devamla buyurdu ki, Eğer ömrün uzun sürerse elbette Kisra'nın hazineleri fetholunacaktır.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 işte ateşin çıkması o duhan dediğimiz veya efendime söyleyeyim Mehdi aleyhisselamın inmesi e, mihdi aleyhisselamın gelmesi İsa aleyhisselamın inmesi yecüc mecüc deccal hadisesi bütün bu olayların olayları gören e, beşer alemide e, bakar artık kıyameti bekleme e, devresi olduğu için kıyametin kopma vaktinin yakın olduğunu gördüğü için artık malın kendisine kendisine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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Ümmü radıyallahu Radiyallahu şöyle buyuruyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gece telaşla uyandı ve şöyle dedi. Subhanallah. Subhanallah. Ma enzel Allahu min hazain ve ma za Allahu min fiten? Men Yüzü savah bal pujuratı, yirid azvajeh, lkei e, lkei yucallin rüb kasie in fi dunya, gariye Yani ala ve Şöyle buyuruyor. Diyor ya amin asalam rabbil ala rassat ve Bir gece telaşla uyandı ve şöyle dedi. Subhanallah.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 Fiten babında geçmektedir. Abdullah İbni Amr ise Amr, Amr İbni As ise radıyallahu şöyle buyuruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın midacısı cemaatle namaza diye çağırdı. Biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafına toplandık. O şöyle dedi. Benden önceki her bir nebi üzerine ümmetini onların lehine olacağını bildiği hayırlı şeylere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 Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani fitnelerin doğudan çıkmasıyla uyuşmaktadır. İbn-i Ömer radıyallahu anh hadisinde geçtiği üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. أَلَا اِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا أَلَا اِنَّ huna, min هُنَا مِنْ حَيْثُ şeytan." قَرْنُ الشَّيْطَانُ Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dikkat edin. İyi biliniz ki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 Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'ım bize Allah'ımme barik lana fi sa'ine ve muddine ve barik lana fi şamine ve yamanine Yani diyor ki ne ya Rabbi bize sağınızı ve müddümüzü bereketli kıl. Bize Şam ve Yemeni bereketli kıl. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam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 Menşei Doğu tarafındadır. Yine mecusi olan İran'da ise zerre düştük. Mani mezdekiye Hinduizm, Budizm, en son olaraktaki bu son değildir, Khadiyanilik ve Bahayilik gibi sapık dinler ortaya çıkmıştır, sapık inançlar ortaya çıkmıştır. Kısacası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 Belli bir kurucusu yoktur yani kurucusu belli değildir ama gariptir ki insanların büyük bir çoğunluğu Hindistan ki nüfus olarak da kalabalıktır ee, çoğu bu dine mensuptur. Ve bir inançlar, bir inançlar grubudur çok sayıda ilahları vardır çok sayıda ilahları vardır insanları dört tabakaya bölerler ve en üst tabaka Brahman en alt tabaka ise menbuzdur.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 ee, küçük bir istirahattan sonra Ötmen radiyallahu anh'ın öldürülmesi bölümüyle e, devam edeceğiz. O fitnelere de değinip inşallah konumuzu sürdüreceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve mübarekler. <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed.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 Buhari ve Müslüm'ün Huzeyfe radiyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Ömer radiyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın fitne hakkındaki sözünü kim ezberledi diye sordu. Ömer radiyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın fitne hakkındaki sözünü kim ezberledi diye sordu. Huzeyfe radiyallahu anh ben söylediği gibi ezberledim dedi. Bunun üzerine Ömer radiyallahu an, muhakkak ki sen çok cüretlisin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 hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber vermesiyle hem de hem de e, ashabın anlayışı, ashabın inan, inancı, Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi de vermesiyle biliyorlardı ki Ömer radıyallahu anh fitnelerin önünde bir kapıdır. Ömer radıyallahu anh fitnelerin önünde bir kapı idi. Dolayısıyla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 Osman radıyallahu anh bir belanın kendisine isabet edeceğini söylemişti. Bu yüzden Osman radıyallahu anh sabretti ve kendisi yüzünden kan dökülmemesi için sahabeleri kendisine karşı isyan edenlerle savaşmaktan men etti. Sahabeyi Osman radıyallahu anh sahabeyi kendisine karşı savaşanlarla savaşması konusunda men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 Medine'nin bahçelerinden birine doğru çıktı. Osman radiyallahu geldi. Burada bekle, senin için izin isteyeyim dedi. Resulullah ve vesselam izin ver, onu kendisine isabet edecek bir bela ile beraber cennetle müjdele dedi. Tekrar edelim, Ebu Musa aleyhisselatü vesselam şöyle diyor. Resulullah ve vesselam Medine'nin bahçelerinden birine doğru çıktı.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 bütün bölümünde kayıtlıdır. İbn Hacer Rahimullah Fetihü'l-Bari isimli eserinde konuyla ilgili diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Ömer radıyallahu'nun öldürülecek olmasına rağmen belayı özellikle Osman radıyallahu anh için zikretmiştir. Yani halbuki Ömer radıyallahu ante öldürülmüştür. Ancak Ebu Musa El-Eş'ari e, radiyallahu anh'ın kapıda bekleyip önce Ebu Bakır geliyor cennetle müjdeliyor onu. Ömer geliyor radiyallahu anh onu da cennetle müjdeliyor. Ancak Osman radiyallahu gelince diyor ki senin başına bazı belalar gelecek ve ona cenneti müjdele diyor. Ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam niçin Ömer radiyallahu bela başına gelecek veya başka bir şeyle haber vermedi? Çünkü Ömer radiyallahu gerçekten fitnelerin önünde kapıydı.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 Hel <gülüyor> ara benim gördüklerimi siz de görebiliyor musunuz dedi Ali Sayet Inni eral fitna taqo khilal buyutikum kawaqil qatf diyor ki Ali Sayet Vassalim yani o yüksek tepeden Medine'ye bakarken ashabına sorarak diyor ki benim gördüklerimi siz de görebiliyor musunuz Ben evlerinizin aralarına dökülen fitne ve felaket mahallelerini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 Bunda da sahabe arasında olan Cemel, Sıffin ve Harre savaşları ile Osman ve Hüseyin radıyallahu anh'ın ne işaret vardır. Bu da Resulullah aleyhisselatü ve sellemin mucizesini gösterir. Yani El Fiten bölümünde bu fitneler bölümünde Ömer radıyallahu anh'ın vefat etmesiyle şehit edilmesiyle o kapının kırıldığı ve Osman radıyallahu anh'ın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 Ümmüne Aişe radiyallahu anh'e'ye saldırmak peşindedir. Ona hakaret etme cüretini göstermektedir. Ancak Allah azza ve celle kıyamet günü bizler ve onlar arasında ashaba sövüp dil uzatanlar arasında şahit olacaktır. Gerçekten biz ashabı bele istisna seviyoruz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 Ayrılık ve fesattan güvende olunmaz. Yani dediler ki bu işte acele edelim. Seni bir an önce halife yapalım. Çünkü Osman radiyallahu anh'ın kanı yerde iken insanlar kendi şehirlerine dönecek olurlarsa evlerine dönecek olurlarsa fitne ve fesattan güvende olunmaz dediler. Ali radiyallahu anh'ın beyatı kabul etmesi için zorladılar ve ona beyat ettiler. Beyat edenler arasında talha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 Alha ve Zübeyl bunlar Ali radıyallahu anh'e biat etmekle beraber daha sonra Mekke'ye Umre için gittiler ve orada Ayşe ümmüne Ayşe radıyallahu anh'e ile karşılaştılar ve onunla Osman radıyallahu anh'ın durumunu müzakere ettikten sonra Basra'ya gitmeye karar verdiler. Ve dediler ki Ali radıyallahu anh Osman'ın katillerini bizlere teslim et.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 Osman radıyallahu anhı öldürmekle suçlananlar, bunlar Osman radıyallahu anh’e karşı ayaklananlardı. Kendilerini öldürdüle öldürürler korkusuyla iki tarafı savaşa tutuşturdular. Yani Ali radıyallahu an, yani Osman radıyallahu anhın yakınları, Osman’ın katiline karşı kısas uygulanmasını beklerken Ali radıyallahu an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 "Seninle ve Aişe arasında bir Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Ali Radıyallahu Anh a diyor ki seninle Aişe arasında bir olay olacak. Dikkat eder misiniz? Aişe Vesselam hayatta daha bu fitneler hiçbiri görülmemiş. Aişe Vesselam diyor ki ey Ali seninle Aişe arasında Radıyallahu Anh um, bir olay olacak. Ali Radıyallahu anh diyor ki benimle mi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 Bu hadis Ahmed'in Müsned'inde kayıtlıdır ve hadis hasendir. Yine aynı şekilde İbn Hacel er-Kaslani Fethul Bari'de geçiyor. 13. cilt 55. sayfada geçiyor. Haysemi'nin Mecmu'uz Zevaid'de geçiyor. 7'ye 234'te ve şöyle diyor: "Ahmed Bezar ve Tabarani Tebaran, Tabarani rivayet etmiştir. Ravileri ravileri sikadır." Yani güvenilirdir. Yine Ayşe radıyallahu anh, Talha ve Zubeyir radıyallahu anh'ın savaşmak için değil de Müslümanlar arasında barış yapmak niyetiyle oraya gittiklerine hakimin Kays bin Ebi Hazım yoluyla rivayet ettiği şu hadis delildir. Arkadaşlar bu bölüm çok önemlidir. Yani ashabımız yani e, bir töhmet altında kalmaları, kirlenmeleri gerçekten Allah azze ve cellenin razı olacağı bir şey değildir. Müminlerin de hoşlanacağı bir şey değildir. O yüzden sahih nakilden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 dediğini duymuştum. Yani Ümmü Ayşe diyor ki ben buradan geri döneceğim. Çünkü Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ki siz kadınlardan biri hav köpekleri kendisine havladığı zaman hali nice olur. Yine aynı şekilde az önce zikrettiğimiz yerlerde geçiyor. Hakimin Müstedrek'inde geçiyor. İbni Hacer'de geçiyor. Sahih senedi olduğu söyleniyor. Aynı şekilde Heysemi'de geçiyor. El Bezar Ya'la Yâla'ya Bezar rivayet etmiştir. Ahmet'in ravileri sahih hadis e, ravileridir ve bunu tahsih ediyorlar. E, müsnetteki hadisin müsnetteki yeri de Muntehabu Kenzil umul, e, Ummel dipnotlu 6'ya bölü 52'dir. Şimdi yine Bezzar İbni Abbas rivayetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarına şöyle buyurmuştur. Sizden hanginiz çok tüylü bir deveye biner ve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 Selamünaleyküm ee, var değil mi evet ee, İbn-i Rahimullah diyor ki Ümmüne Ayşe oraya savaşmak için gitmemişti aksine Müslümanların arasını ıslah etmek için gitmişti ve Ümmüne Aişe radiyallahu anhe ne zaman bu olayı hatırlarsa e, peçesi ıslanıncaya kadar ağlardı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 bahsindedir. Bir diğer fitne ise Sıffin Savaşı diye tarihe geçen olaydır. Cemel Savaşı'ndan ayrı olarak Sahabe arasında ortaya çıkan fitnelerden başka birisine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisiyle işaret etmiştir. La tequmus sa'atu hatta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 Kıyamet kopmaz. İkisinin de davası bir yani ikisi de İslam için savaştıklarını iddia ettikleri halde bu iki topluluk arasında büyük bir katliam olacaktır buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. Bu söylediğimiz hadis Buhari'de fiten bahsinde geçmektedir. Aynı şekilde Fethul Bari'nin 13. cildi de geçmektedir. Yine Müslümin fiten ve eşratus saas da geçmektedir. Nevevi de bu, bunu şerh etmiştir. Yani e, Nevevi şerhinde bunu görmemiz mümkündür. İbn Hacer rahimehumullah Fatihül Bari'de söylediği gibi bu iki topluluktan birisi Ali radıyallahu anh ve beraberinde olanlar, diğeri ise Muaviye radıyallahu anh ve beraberinde olanlardır.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 Şu anki valilik görevini bırakmayacağım. Yani devam edeceğim. O orada öyle kaldı. Ali radiyallahu anh'e bu konuda uymadı. Yani dedi ki ben katiller ortaya çıkıncaya kadar bu görevini sürdüreceğim. O da Şam bölgesinde sevilen birisiydi. Ve taraftarı çoktu. Dolayısıyla fitneciler boş durmadı ve bunları karşı karşıya getirdiler. Ve devamla İbn-i Teymiye rahimullah diyor ki Her iki orduda şu isimler vardı her iki orduda ordu yani savaşa tahrik eden şu isimler vardı. Eşter el-Nehai, Haşim bin Utbe el-Merkel, Abdurrahman bin Halid bin Velid, Abdurrahman bin Halid bin Velid, e, Ebul Avar el-Sulemi gibi bunların künyeleri burada kayıtlı ancak onları inşallah söylemeye gerek yok isimle yetinelim.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 Hariciler önce Ali radıyallahu anh'ın ordusunda idiler. Hariciler asıl itibariyle Ali radıyallahu anh'ın taraftarıdırlar. Ali radıyallahu'nun Küfe'ye dönerken onun ordusundan ayrıldılar. Ve Harura denilen yerde konakladılar. Harura denilen yer Küfeye 2 uzaklıkta 2 uzaklıkta bir köyün adıdır. Hariciler buraya nispetle El Haruriye diye de isimlendirilmişlerdir. Sayıları yaklaşık 8 bin kişiydi. Bir söze göre de 16 bin kişiydi. Ali radıyallahu anh İbni Abbas radıyallahu anh'ı onlara gönderdi. Yani bunlar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 Hüküm budur. Hakime de düşen ayette Allah Azze Ve Celle'nin buyurduğu gibi ya ey nes ayet diyor ki ayette ve eğer hakkım tım beni nesi an tahkimum bil adil. insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin. Yani Kur'an ve Sünnet'e göre hükmedin. Dolayısıyla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 sizin üzer, bizim üzerimizde üç hakkınız var. Eğer mescitlerimize gelirseniz size engel olmayacağız. Ganimetlerden rızkınızı engellemeyeceğiz. Yani ganimetten pay alabilirsiniz. Fesat çıkarmadığınız sürece de sizinle savaşmayacağız. Onlar ise ne yaptılar? Kendi mıntıkalarından geçen herkesi öldürmeye başladılar. Habab bin Eret'in oğlu Abdullah,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 Onları iki taifeden Hakk'a en yakın olanı öldürür. Dikkat ediyor musunuz? Az önce de haber verdi. Sizden iki taife davası aynı olan iki büyük taife karşılaşmadıkça kıyamet kopmaz demişti aleyhisselatü vesselam. Bu iki taifede Iraklılar ve Şamlılar olmak üzere yani Şamlılar Muaviye radiyallahu taraftarları, Iraklılar ise Ali radiyallahu taraftarları ancak bunların her iki tarafta da fitne yapanlar vardı.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 Bunun için Aysad ve Vesselam diyor ki Müslümanların arasına bir ayrılık düştüğü vakit işte o o, o Müslümanlar Aysad ve Vesselam dikkat edin her iki gruba da Müslüman diyor. Yani Mavi Radiyallahu ve Ali Radiyallahu Müslümanlar diyor. Dinden çıkan bir taife ortaya çıkar. Yani demek ki harici derken hem dinden çıkmış havariç olmuş, dinden hariç olmuş hem de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 Bu ümmetin iç ümmetten demiyor. Bu ümmetin içinden bir grup çıkacak. Ve lem yakul minha yani demiyor bu ümmetin e, bu ümmetten birileri çıkacak. Bu ümmetin içinden çıkacak diyor. Kavmun tahciruna salatukum salatukum ma salatihim. Onların namazlarının yanında kendi namazlarınızı hor görürsünüz. Yani siz onların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 Ancak diyor onların okudukları onlar Kur'an'ı okurlar ancak okudukları boğazlarını geçmez. Ev ya da onların gırtlaklarını aşmaz. Yemrukune mineddini meruqas sehmi miner ramiyye. Diyor ki onlar okun avdan öteye çıkış, çıkışı gibi dinden çıkarlar. Yani onlar okun avdan yani oku attığınızda hani ava değer o bir tarafından çıktığı gibi diyor onlar dinden çıkarlar. Aleyhisselatü Vesselam e, bunu haber vermiştir Buhari'de kayıtlıdır. İnşallah devam edelim. <gülüyor> Ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam haricilerle savaşmayı emretmiş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 fitneler ardı ardına kesilmedi. Birbirini takip edip durdu. Yezid bin Muaviye zamanında e olan Resulullah Aleyhisselam'in şehrinin gasp edildiği ve birçok sahabenin öldüğü öldürüldüğü Harre Savaşı bunlardan biridir. Harre Savaşı Allah Resulü Aleyhisselam'in şehri olan Medine'nin gasp edilmesi, kuşatır altına alınması ve orada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 Bu Yezid'in adamı Yezid bin Muslim bin Ukbe Medine'ye geliyor muhacir ve ensardan olmak kaydıyla 700 tanesi sahabe olmak üzere 10.000 kişi katlediyor. Bunun üzerine Selef, Muslim bin Ukbe'yi musrif kan dökmede aşırı giden diye isimlendirdi. Yani tarihe Selef alimleri onu bu şekilde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 İkinci büyük fitne, ilkinde diyor, ilkinde diyor, Bedirak e katılanları kaybettik. İkincisinde ise diyor, Hudeybiye katılanları kaybettik. Dolayısıyla, inşallah Aleyhisselat vesselamın kıyamet alametlerinden haber verdiği fitneleri dilimiz döndüğü nispette açıklamış olduk. Çünkü bundan sonra devam edeceğimiz bölüm, bölüm e, yine tarihte tarihte e, bunun öncülüğünü yapan fırkalar var e, geçmişte Kur'an'ın mahluk olma fitnesi yani şimdi bu ashabın fitnesi yani ashabın maruz kaldığı fitneydi veya bu ümmetin bu ümmetin müntesiplerinin e, ba, e, bağlı kaldığı e, fitnelerdi İn, e, inşallah. Biz bu bölümü işledik Allah nasip ederse Allah nasip ederse Kur'an'ın mahluk olduğu fitnesini haftaya bırakmak icap ediyor ancak tarihi nasıl okumalıyız diye bir bölümü paylaşmam gerekiyordu yani o bölümü ben ihtiyaç duyuyordum zannedersem bir 10 dakika alır öyle öyle zannediyorum 10-15 dakika e, müsaade var mı e, Musa abi? Yani 5 dakika bir moladan sonra bir 10-15 dakikalık bir bölüm e, tarihi doğru okumakla ilgili bazı önerilerimiz olacak. E, ondan sonra inşallah dersi bitirelim. Yani bir 5 dakika e, dinleneceğiz, 15 e, dakika inşallah kelam edeceğiz. Ondan sonra biz kardeşlerden müsaade isteyeceğiz. Müsaade var mı? Ben Musa abiyle konuştum ama Musa abi şimdi giriyor. O beni işitmiştir <gülüyor> inşallah. Allah. Sizlerden de Aleykümselam. Musa abi ben dedim ki ben dedim ki Allahı Berekat. ses alıyor alıyorum. Belki sesler kesin olabilir. Ha, e, anlaşılıyor inşallah. Şimdi gerçekten demin ki konular çok netabeli konulardı. E, yani çok kişinin ayağını kaydığı, e, çok kişinin böyle nasıl söyleyeyim, şeyle yenildiği, uygularına yenildiği konular Hazreti Ali, Hazreti Malhun, Hazreti Ali arasında geçen olaylar e, bir sürü doğmasına da yankıları bugün devam ediyor. Halen bitmiş değil yani. Bazı olaylar var ki yankıları her anda kıyamete kadar sürelim. Onlardan birisi de bu. Bu savaşlar. Sanki bugün olmuş gibi bunu ısıtıp ısıtıp ümmetin önüne getirip bazı tayfeler bazı insanlar var. Var. Konuştuğumuzda işte pek zalimden yana olacağız, mazlumdan yana olacağız gibi söyledilerle konuyu devamlı kaşıyorlar. Tabi bunun de getirdiği bir sürü şeyler var. Bu konuda bir sürü bir sürü e, konular var tabi yani o tarihi rivayetler, öyle rivayetler ki eğer onlara, onlara göre akidesi, akide belirlenecek olursa e, tabi yalan yanlış bir sürü rivayetler var. Bunun dolayacağı bir sürü neticeler var. Sahabe üzerindeki Güvenin kalkması, adaletlerin düşmesi, onlardan gelen genel rivayetleri kabul edilmemesi gibi bir sürü konular gündeme geliyor. O yüzden çok net dediğimiz şey konular, ince konular gerçekten bunlar. Ee, sağlam bilgilere dayalı yapılan konuşmalar o yüzden değerli. Bu işi e, Tereyağından Kırçegül gibi anlattı. Thank you. şekilde bu dersler e, sürer. Allah e, sağlık sağlık versin Nuray'ım kardeşim. Bu ders demeyi, dersleri yapmayı e, işlemeyi, bitirmeyi bizimle yüklememizi nasip etsin diyorum. Sen hazırsan mikrofonu vereyim inşallah. Hadi gidelim.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 Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan hadis okumak istediğiniz zaman kesinlikle haberin Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan sabit olarak gelip gelmediğinden emin olmalısınız. Yani siz Resul-üesselam'le ilgili bir haber mi almak istiyorsunuz? E o zaman Aisset vesselam'dan hadis okuduğunuz zaman onun gerçekten onun ona dayanıp dayanmaması o hadisin ondan sadır olup olmadığı önem arz etmektedir. Ehli sünnet nazarında ve her Müslüman için olması gereken şey budur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'den gelen haberin sahih ya da batıl olduğunu öğrenebilmemiz için mutlak metni ile birlikte isnadına bakmamız gerekir. İlim ehli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 Yok. Bu senetlerin Tarihu Taberi gibi, Tarihu Taberi gibi bizzat tarih kaynaklarında Sahih-i Buhari, Müsned-i Ahmed, Camiu't Tirmizi ve Musannefi İbn Abi Şeybe gibi hadis kaynaklarında, Tefsir İbn Cerir, Tefsir İbn Kesir gibi tarihi rivayetleri isnatları ile birlikte zikreden tefsir kitaplarında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 bir umdedir. İsnatları ayrıştıramıyorsan i̇bn Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesinden Zehebinin, Tarihul İslamından Ebubekir bin El-Arabi'nin El-Avasım min El-Kavasımından okuyabiliriz. Yani bizler için sahih bilgiye ulaşacağımız kitapların ismini zikrediyoruz. Peki bu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 işit ve al kafir ruhumau بينهم taraan ruk'an sujjadan yebtaguna min allahi ve ve celle ayet ediyor fatiha suresi 29'da muhammed allah'ın elçisidir aisset ve onun yanında bulunanlar kafirlere karşı çetin kendi aralarında ise merhametlidirler ve daha onları rukuya varırken secde ederken görürsün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 benim şu an anlattıklarımı sizin tasdik etmemeniz rahmet olur. Sizin söylediğinizi de benim tasdik etmemem rahap ihtilaf edelim manası çıkar. Allah muhafaza. Halbuki Allah ne emretmiştir? Wa'tasimu bihablillahi jami'an ve la tafarruku. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin. Ya da ayette diyor ki: Nisa 59'da fe in tanaza tu fi şey'in farudduhu ila Allahi rasul Bir konuda ihtilaf ettiğiniz zaman Allah ve Resulüne götürünüz. Yani Kur'an ve sünnete götürünürsüz.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 i̇mam Taberi'nin rivayetleri isnatları ile beraber zikretmesi yani konumuzun başında dedik ki bazı tarihi haberler hiç isnadı bile yok. Nereden geldiği belli değil ama Taberi tarihinde görülmektedir ki İmam-ı Taberi mesnetlerini de belirtmiştir. Yani isnatları ile birlikte zikretmiştir dolayısıyla bu sebeple kaynak olarak gösterilir.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 müracaat ediyor hem de hak ehli eee İmam Taberi'ye müracaat ediyor. Peki şimdi bunun bunun önemli kısmı yani niçin hem bidatçılar hem de eee ehli sünnet eee İmam Taberi'nin tarihi Taberisine müracaat ediyorsa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 Yalnızca sahih olanları tahric etmeyi tahhud eden Buhari ve Müslim dışında arkadaşlar dikkat ediniz Tarihü Taberi sahihlik şartıyla hazırlanmış bir eser değildir yani sahihlik şartı yok ee, İmamı Taberi rahimullah kendisi bizzat söylüyor diyor ki ne rahatsızlık veren haberler hoşumuza gitmeyen haberler bize değil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 Dolayısıyla Allah ona rahmet etsin İmam Elbani Rahimullah. E, bunun tahricini yapmıştır. edeb Mufred'in. Ancak o halde e, bizim eserlerimizde muhaddislerin takip ettikleri bir yol var. O da nedir? Hemen cerh ve tadil ilmidir. Yani ile kötüyü birbirinden ayırma, sağlamla sağlam olmayanı birbirinden ayırma. Nasıl ki Buhari ve Müslim dışında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 Yani ne demek istiyoruz? Ehli bid'at Ebu'l Mahnef'ten gelen rivayetleri hemen böyle düşkünlük gösteriyorlar atılarak ondan gelen rivayetleri alıyorlar. Sadece Ebu Mahnef değil o en meşhurlarıdır. Ondan başka raviler de bulunmaktadır. Mesela Vakidi isminde bir ravi var. Vakidi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 Hatta Ümmül Kura yayınlarının sitesinin de adresini vererek buradan ilan ettik Allah'a hamdolsun. Ben de demin konuya girerken sizinle demin paylaştığım bilgileri yine Ümmül Kura'da çıkan Osman bin Muhammed Elhamis'in sahabenin yüz yüze kaldığı olaylar ve fitnenin tarihi e, isimli kitapta olduğunu haber vermiştim. E, i̇nşallah demin de ben paylaştım. Eğer...